Annelerin en şereflisi, kainatın efendisi Hazreti Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mübarek validesi. Bütün Müslümanların annesi Hazreti Amine validemiz. Muhammedül Emin Sallallahu Aleyhi ve sellem. Efendimiz henüz 6 yaşında iken vefat etmişlerdir. O bahtiyar anne Peygamberimizin babası Abdullah'la izdivaç şerefine nail olup, server aynat anne rahmine düştükten sonra babasını, dünyaya gelip altı sene yaşadıktan sonra da annesini kaybetmiştir. Evladının anne ve babadan yetim kalacağını gören anneler sultanı Amine Validemiz, Evladına ölüm deşeğinde iken şu sözleri söylemiştir. Masum çocuk, seni vediay-i ilahi olarak bırakıp gidiyorum. Rabbim seni mes'ud ve mebruk buyursun. Validenin yokluğundan meyus olma. Ey bir rüyanın kurbanı olacakken lütfu ilahi sayesinde Fidye-i Necat ile pençe-i Celal'de ezelden yakayı kurtaran Abdullah'ın o masum yavrusu. Eğer rüyalarım doğru çıkarsa sen insu cinle gönderilecek bir peygambersin. Helal ve haramı bildirmeye ve Ceddin İbrahim Aleyhisselam'ın değil'i. İslamiyeti ihyaya memursun. Çünkü Allah İbrahim Aleyhisselam gibi seni de putlardan ve puta tapanlardan korumuştur. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Her yaşlı göçer. Ben de öleceğim fakat senin gibi temiz bir Vekil bırakacağım için adım asla ölmeyecek. Dünya durdukça duracaktır.